Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Basit, uygun fiyatlı, iklim dostu, sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanmanın faydalarına dikkat çekti. Profesör Karaosmanoğlu, "Bisiklet insan ve doğa için sağlık ve mutluluktur." Bisiklet, akıllı kent hareketliliğinin gücü, sürdürülebilir ulaşımın temsilcisi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bisiklete binmek, kalp hastalığı, felç, belirli kanserler, diyabet ve hatta ölüm riskini azaltmakta. Bisiklete binme, güvenli altyapı aynı zamanda daha fazla sağlık eşitliği elde etmenin de bir yolu. Adil ve uygun maliyetli bisiklete binme ve kentlerimizde bisiklete binenlerin gereksinimleri için yeterli altyapı sağlanması çok önemli. İnsan ve doğa sağlığı dostu ulaşım sistemleri gereği ortada. Ulaşım kökenli hava kirliliği ve iklim krizine etkiyi azaltmak, fiziksel ve zihinsel sağlıkla refahı güçlendirme ve sürdürülebilir yaşam için bisiklet kültürünü toplumumuzda geliştirmeli dedi Profesör Doktor Filiz Karosmanoğlu kendisi ne katılmamak mümkün değil. Avrupa Komisyonu'nun İklim Departmanında Jacob Werksman, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünde bulunduğunu ve Kasım ayında Birleşmiş Milletler iklim zirvesine kadar benzer taahhütlerin sayısının artmasının önemli bir başarı olacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, AB ve Çin'in yeni iklim taahhütlerine rağmen küresel emisyonlar hala artıyor ve yıkıcı küresel ısınmayı önlemek için Paris İklim Anlaşması hedeflerinde büyüyen boşluğun hızlıca doldurulması gerekiyor. Bu yıl kıyı Birleşmiş Milletler İklim Konferansı İngiltere Başkanlığı'nda Glasgow'da gerçekleşecek ve tartışmaların karbon piyasalarına uluslararası işbirliği geliştirme üzerine odaklanıyor. Werksmann Avrupa Komisyonu'nun Temmuz ayında ortaya koyacağı enerji ve iklim yasaları paketine atıfta bulundu. İklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine ulaşmak için politikalara ihtiyaç duyulacağını Ve bunun gerçekten bir test olacağını söyledi. Avrupa dünya emisyonlarının %10'unu oluşturuyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın en büyük salımını yapan Çinle birlikte çalışması gerekiyor. Çin ise 2060 itibariyle karbon nötr olma sözü verdi ama henüz emisyonlar azalmaya başlamadı. Avrupa Parlamentosunda yeşiller siyasi grubuyla birlikte Alman milletvekili Henry Kahn, AB, Avrupa Birliği ve Çin Uygurlara yönelik muamele gibi insan hakları konularında Güney Çin denizindeki ticaret sorunları ve güvenlik gibi sorunlar da çıkmazdı. ancak iklim konusunda işbirliği birliği yapmalılar dedi. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kamu Politikası Enstitüsü Direktörü Ye Ki ise ileriye bakmamız ve birlikte çalışmamız gerekiyor bu her zaman kolay değil dedi. İş sahip olmak için gerçekte şu anda sahip olmadığımız karşılıklı anlayış ve güvene ihtiyacımız var diye konuştu. Türkiye'nin ithal ettiği plastik çöp miktarının 173 kat arttığını kaydeden CHP'li milletvekili Murat Bakan duruma tepki gösterdi. Söz konusu atıkların geri dönüştürülebilir olmadığını bildiren bakan, Türkiye Avrupa'nın ve dünyanın çöp sömürgesi değil diye konuştu. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'nin 2018'den bu yana ithal ettiği plastik çöp miktarının 173 kat arttığını söyledi. Türkiye Avrupa'nın ve dünyanın çöp sömürgesi değil diye Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte plastik atık sorunlarına değindi. Çin'in ham maddeye ihtiyacı dolayısıyla dünyanın %75 oranına denk gelen plastik atık ithalatını 2018'den itibaren yasaklaması nedeniyle dünya ülkelerinin yeni pazar arayışına girdiğini belirten bakan bu atıkların daha sonra Vietnam, Malezya ve Tayland'a gittiğini söyledi. Bakan bu ülkelerin de yasaklar getirmesinin ardından belirlenen yeni rotalardan birinin de Türkiye olduğunu ifade etti. Türkiye'nin de taraf olduğu tehlikeli atıkların ticaretine ilişkin sözleşmeye ek bir madde geldi. Bu maddeye göre geri dönüştürülemeyen plastik atıkların ticareti yasak. Bu durum mafya için yeni bir sektör oluşturdu. Interpol yaptığı araştırmada bu mafya ilişkisini Türkiye'ye de bildirmiş. Interpol'un raporu doğrultusunda yaptığımız araştırmada 2018 yılında bu sektörde 10 şüpheli yangın var. 2019'da 39 şüpheli yangın var. 2020'de 63 yangın var. 2021'in ilk 4 ayında da 46 yangın var. Bu yangınlar geri dönüştürmesi mümkün olmayan plastik atıklardan oluşuyor. Çöp yığınları öyle bir noktaya geldi ki görmezden gelinemiyor artık. Şu anda Türkiye'nin gümrüklerinde 10 binlerce ton atık bekliyor. Almanya'nın çöpleri şu an Türkiye'de denetimi olmadığı için de polietilen ithalatı yasaklandı. Bu doğru bir karar. Çünkü gelen çöplerin denetlenmesi mümkün olmuyor. Türkiye Avrupa'nın ve dünyanın çöp sömürgesi değil, Denetim koşullarının yerine getirilmesi halinde işini hakkıyla yapan sanayicilerin ithalatının önü açılabilir dedi Murat Bakan. Alanya'da konaklı ve ince kum sahili açıklarında saat 10 sıralarında çeşitli boyutlarda üç hortum görüldü. İki hortum kısa sürede kaybolurken ince kum açıklarında bulunan hortum yaklaşık 10 dakika boyunca devam etti. Kıyıya yönelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi